ancak bizle hem şeytan ıracim <Sessizlik> bismillahirrahmanirrahim inel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amâlina men yehtedihillahu fele muzille ve men hadiye ve eşhedü en la illallah la ve eşhedü enne Muhammeden ve resûlüh emma ba'd fenne ve hayral hüdî hüdî Muhammedin <Sessizlik> sallallahu <Sessizlik> aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'atin dalale ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse bayram ile ilgili ahkamı, bayram namazlarının hükmünü, kılmış şekillerini e, aktaralım. İki bayram namazının hükmü, gücü yeten her erkek ve kadın Müslümana ikamet mahallinde kılmak üzere vaciptir. Bunun delilleri. Ümmü Atiye radiyallahu anha şöyle demiştir. Nebi aleyhissalatü vesselam bize bayramlarda kocaya gitmemiş genç kızlarla örtülü hanımları namazgaha çıkarmamızı, hayızlı kadınlara da Müslümanların namazgahından biraz uzaklaşmalarını emir buyurdu. Hafsa bint-i Sirin'in Ümmü Atiye anhadan diğer bir rivayetinde de şöyle geçiyor. Bayramlarda örtülü hanımlar ve bakire kızlarla beraber namazgaha çıkmamızla emrolunduk. Hayzlılar da çıkar fakat cemaatin arkasında bulunurlar. Cemaatle beraber tekbir alırlardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu hadislerde kadınlara da bayram namazının vacip olduğunu, bayram namazlarının sünnette mescitten ayrı namazgahta kılındığını anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazına devam etmiş ve bu namazı hiçbir bayramda terk etmemiştir. İnsanlara bu namaza çıkmalarını, hatta genç kızların ve hayzıl kadınların dahi namazga gelmelerini emretmiştir. Hayzılara namazdan ayrı durup bu hayra ve Müslümanların dualarına iştirak etmelerini emretmiştir. Öyle ki dış örtüsü olmayan kadının, çarşafı olmayan kadının ödünç alarak çıkmalarını dahi emretmiştir. Namaza çıkma emrinin gereği olarak erkeklerle beraber kadınlara da emir önceliklidir. Bütün bunlar bu namazın kifaye değil, herkes için teki edilmiş. Yani farzı ayın vacip olduğunu göstermektedir. Bayram namazının vakti aklımda Yezid bin Humeir er rahabiden gelen rivayet şu şekilde: Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sahabesi Abdullah bin Büs radiallahu an fitr veya kurban bayram günü insanlarla birlikte çıktı. İmamın gecikmesini yadırgayıp, biz bu saatte namazı bitirmiş olurduk. Bu vakit tesbih yani kuşluk vaktidir dedi. Bu rivayette geçen tesbih kelimesi Nafile bir namaz olan kuşuk namazından kinayedir. Bu hadis, bayram namazı vaktinin, güneşin doğmasından sonra başladığını ve namaza giderken tekbir getirmenin müstahap olduğunu gösterir. Son vaktine gelince, cumhurun kavrine göre bu vakit zeval vaktine kadar devam eder. Allah en iyi bilendir. Bayram namazı için ve Ezan veya ikamet okumak meşru değildir. Yine es-salatu cemiatun diye nida etmek de meşru değildir. İbnü Cüreyc, Ata'dan, o da İbn Abbas radıyallahu anhum'dan ve Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Her ikisi de şöyle demişlerdir. Ne Ramazan Bayramı'nda ne de Kurban Bayramı'nda ezan okunmazdı. İbnü Cüreş diyor ki: Bir müddet sonra ben Ata'ya bu meseleyi yine sordum. Bana haber vererek dedi ki: bana Cabir bin Abdillah el-Ensari radiyallahu şöyle anlattı. Ramazan bayramı günü gelerek imam minbere çıkarken gerekse çıktıktan sonra namaz için ezan, kamet, nida ve hiçbir şey yokmuş. O gün ne ezan varmış ne de kamet. Bu sayı hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Cabir bin Semura radıyallahu anh'den gelen rivayette ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte bayram namazlarını bir değil iki değil birçok defalar ezan ve kamesiz olarak kıldım demiştir. Bayram namazı iki rekattir. Birinci rekatte kıraatten önce yedi tekbir. ikinci rekatte de intikal tekbirlerinden hariç olarak kıraatten önce beş tekbir alınır. Bunun delili i̇bn Abbas radiyallahu gelen şu rivayettir. Nebi aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramında iki rekat kıldı. Ne öncesinde ne sonrasında namaz kılmadı. Sonra Bilal ile birlikte kadınlar tarafına gitti ve onlara sadaka vermelerini emretti. Bilal elbisesini açmış bekliyordu derken kadınlar yüzük, halka ve kıymetli şeylerini atmaya başladılar. Bunda da Bukhari ve Müslim rivayet eder. Ömer radiyallahu şöyle der. Kurban bayramı namazı iki rekattir. Ramazan bayramı namazı iki rekattir. Yolcu namazı iki rekattir. Cuma namazı iki rekattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bunlar noksansız böylece ikişer rekat olarak kılınırlar. Bu sayı hadisi de Nesai rivayet eder. Tekbirlerin deliline gelince Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve kurban bayramlarında Birinci rekatta yedi tekbir, ikinci rekatta ise rükû tekbiri hariç beş tekbir getirirdi. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. İbn-i Kayyım el-Cevziye Zadül ül şöyle bir açıklama yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza hutbeden önce başlar ve iki rekat kılardı. Birinci rekatte başlangıç tekbirinin ardından kıraatten önce yedi tekbir alırdı. Her tekbir arasında az bir müddet sükut ederdi. Tekbirler arasında herhangi bir şey okudu varid olmamıştır. Lakin İbn Mesud radıyallahu anh der ki: Allah'a hamdü sena edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat okunur. Bunu el-Hallal rivayet etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her fiilini araştırıp tabi olan bir sahabe her tekbirle birlikte ellerini kaldırırdı. İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu zikredilen sözünü Beyhaki Sünenül Kübra'da rivayet etmiştir. Ahkamul İden kitabında da isnadının sahih olduğu belirtilir. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramında tekbir ilk rekatte 7, son rekatta ise 5'tir. Her ikisinde de kıraat kıraat tekbirlerden sonradır demiştir. Bunu da Hasen bir isnatla Ebu Davud rivayet eder. Elbani bunun isnadının hasen olduğunu belirtmiştir. Bayram namazındaki kıraate gelince her iki rekatte de Fatihatül kitap okunur. Zira Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Fatihatül kitabı okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Her iki rekatte Fatiha'dan sonra kolayına gelen sure okunur. Bu iki rekatta Kaf ve Kamer surelerini okumak müstehaptır. E, kıraatler seslidir. Veya A'la ve Gaşiye sureleri okunur. Bunun delilleri de şöyle. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe Ebu Vakıd el-Leysi'den Ömer i̇bn Hattab radiyallahu şöyle dediğini naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarında ne okuyordu diye sordu. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarda İnşikak ve Kaf surelerini okudu. Numan bin Beşir radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bayramlar ile Cuma'da A'la ve Gâşiye surelerini okurdu. Bayramla Cuma aynı güne tesadüf ederse bu sureleri her iki namazda okurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Sünnet olan bayram namazını namazgahta kılmaktır. Özelden bir soru gelmişti. E, Bayram namazından önce tahiyyetül mescit namazı kılınır mı diye. E, şayet bayram namazı mescitte kılınacaksa ve e, insanlar gelmeden önce e, geldikleri zaman oturacaklarsa namazdan önce bir müddet oturacaklarsa tahiyye namazı kılmaları hakkındaki emir geneldir. Bunu da kapsar fakat bayram namazlarında asıl olan namazgahta kılınması mescitten ayrı namazgahta kılınması olduğu için bayram namazı ile ilgili olarak tahiyye namazı ile ilgili bir şey varı olmamıştır. Sünnet olan imamın bayram namazı için naibi ile beraber namazgaha çıkması ve özür haricinde mescitte kılınmamasıdır. Bundan sadece Mekke halkı Allah onların şerefini ve keremini artırsın istisna tutulmuştur. Zira seleften birinin onlara mescit dışında bir yerde namaz kıldırdığı ulaşmamıştır. Bunun delilleri de şöyle Ümmü Atiye radiyallahu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazgaha çıkmayı emretmiştir. İbn-i Ömer gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bayram günü çıktığı zaman harbenin getirilmesini emrederdi. Bu harbe önün, onun önüne dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar, cemaatte arkasında dururlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu seferde de yapardı. Emirlerin harbe taşması buradan kalmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Diğer rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan ve Kurban bayramlarında önüne harbe diker, sonra namaz kılardı diye geçer. Bir diğer rivayette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazgaha çıkar, önünde namazgaha dikmesi için e, anize taşınır ve önüne dikilerek ona doğru namaz kılardı. İki bayram namazında da hutbe namazdan sonra okunur. Bunun delilleri de şöyle i̇bn Abbas radiyallahu anhuma diyor ki, bayram namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir Ömer ve Osman radiyallahu anhum ile beraber bulundu. Hepsi onu hutbeden önce kılar, sonra hutbe okurlardı. Yani e, harbe ve aneze, e, sopa, mızrak gibi şeyler, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bayram namazlarını namazgâhta kıldığı için, e, namazgâh olarak ayrı bir alanda kıldığı için sütre olarak dikiyordu, evet i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı demiştir. Bayram ve cuma aynı günde birleşirse bayram namazı kılan kimseden cuma namazının vacipliği düşer. Bunun yerine yalnız olarak öğle namazı kılar. Bunun da delilleri Ebu Hurey radıyallahu anhden gelen şu rivayettir. Allah Resulü aleyhisselatü buyurdu ki, Sizin şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. İsteyene bayram namazı yeter, cumayı kılmayabilir ama biz cumayı kılacağız. Bu Hasan hadisi Ebu Davud ve İbn Maçe rivayet ederler. Atabîn Ebi Rabah da şöyle der: Cumaya rastlayan bir bayram gününde İbnü Zübeyr bize günün evvelinde bayram namaz vaktinde bayram namazını kıldırdı, sonra biz cumaya gittik. Fakat İbnü Zübeyr gelmedi. Biz de namazımızı ayrı ayrı kıldık. O zaman İbn Abbas Taif'teydi. Gelince durumu kendisine anlattık, sünnete isabet etmiş dedi. Müslüman bayram namazını kaçırırsa, imamın bayram namazı kıldığı gibi iki rekat namaz kılar. Bunun delili de şöyledir. Ayşe radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Ebu Bekir radiyallahu yanıma geldi. yanımda Ensar'ın cariyelerinden iki cariye bulunuyor. Boğaz Harbi'nde Ensar'ın birbirlerine söyledikleri şiirleri terennim ediyorlardı. Ama bu cariyeler şarkıcı değildiler. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde şeytan ıslığı mı çalmıyor dedi. O gün bayram günüydü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Bekir, her milletin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır buyurdu. Diğer rivayette, Ayşe radiyallahu han yanına Ebu Bekir radıyallahu anh girdi. Ayşe'nin yanında şarkı söyleyip def çalan iki cariye bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elbisesine bürünmüş yatıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh cariyeleri azarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne açarak bırak onları ey Ebu Bekir. Zira bugünler bayram günleridir buyurdu. O günler Mina Mina günleriydi. Bu hadisin delil olma yönü şudur. O günler bayram günleri olarak isimlendirilerek o güne bayram olma nispeti izafe edilmiştir. Bunun fert ve cemaat, kadın ve erkek olarak ikame edilmesi fark etmez. Bu sözü ilk rivayetteki bu da bizim bayramımızdır sözü desteklemektedir. Yani ehli İslam'ın bayramıdır. Ehli İslam'a fert ve cemaat olarak hepsi dahildir. Bugünlere bayram günleri isminin verilmesi bu namaz için eda mahalli olduğunu belirtir. Zira bu namaz bayram günü için meşru kılmıştır. Bundan dolayı da bugün de eda edilebileceği ve onun son eda vaktinin kurban bayramına nispetle Mina'nın son günleri olduğu anlamı çıkar. Bu hadisten defe evet delil var. bu bayram günlerine mahsus bir delil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şeytan çalgısı demesine karşı çıkmıyor. bunu sadece bayram günleri. Bunu sadece bayram günleri olmakla tahsis ediyor. Yani şayet o gün bayram günü olmasaydı Nebi aleyhisselatü vesselam da tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh gibi karşı çıkacaktı. Bu Bedullah bin Ebi Bekir Enes bin Malik'in torunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve hizmetçisinde şöyle rivayet ediyor. Enes radıyallahu an bayram namazını imamla birlikte kılmayı kaçırırsa, aile halkını toplar ve onlara imamın bayram namazı gibi namaz kıldırırdı. İbnü Cüreç ata'dan naklediyor. Ata radıyallahu an dedi ki, iki rekat namaz kılınır ve tekbirler getirilir. Nitekim Bukhari sahihinde... Bayram namazı kaçırılırsa iki rekat namaz kılınır diye bir bap bağışlığı açmıştır. İbnül Münzir de şöyle demiştir. Bayram namazını kaçıran imamın kıldığı gibi iki rekat namaz kılar. Şayet bayram olduğu zevalden sonra ancak öğrenilmişse ertesi gün bayrama çıkılır. Bunun delili de şöyle. Ebu Umer bin Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan amcalarından naklediyor. Bin ekliler Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a gelip akşam hilali gördüklerine şahitlik ettiler. Nebi Aleyhissalatu Vesselam da onlara oruçlarını bozmalarını ve ertesi günü bayram için namazgaha çıkmalarını emretti. Bayram namazı farzdır evet. Bu sayı hadisi Ebu Davud ve İbn Mace rivayet eder. İbnü'l Münzir şöyle der, Bayramı ancak zevalden sonra öğrenirlerse ertesi gün namazgaha çıkıp bayram namazı kılınır. Yolcu olana bayram namazı meşru kılınmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok sefere çıkmış olmasına rağmen, sahabelerini seriyeler halinde göndermiş olmasına rağmen, seferde bayram namazı kılındığı veya seferdeki sahabelerine bayram namazı kılmalarını emrettiği nakledilmemiştir. İbn-i Teymiye şöyle der, şüphe yok ki doğrusu bu görüştür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer yolcu kendi beldesinden başka bir beldede bulunuyorsa, ora halkıyla beraber namazı kılabilir. Zira erkek ve kadın bütün Müslümanlar fark gözetilmeksizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bayram namazına katılıyorlardı. Evet, unutursa veya uyursa yahut e, diyelim e, yarın bir kimse bugünün, e, bugünden hilalin görüldüğünü, bu, bu geceden hilalin görüldüğünü yarın zeval vaktinden sonra öğrenmişse e, o gün hemen orucunu bozar. Ertesi günde e, kuşluk vaktinde bayram namazını kılar. Aile halkıyla kılabilir. Eğer cemaat yoksa tek başına iki rekat namaz kılar. Seferde kılınmamasına bakın cuma da seferde kılınmaz. Evet. Zilhicce'nin 10 günlerinde yapılan amelin faziletini de aktarmış olalım burada. Her ne kadar yarın fıtır bayramı olsa da bir süre sonra kurban bayramı da gelecek. O yüzden bunu da aktarmakta fayda var. İbn Abbas radiyallahu hanıma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 gündür buyurmuştu. Cemaatten, Allah yolundaki cihattan da mı daha sevni diye soran oldu. Cihattan da buyurdu. Ancak bir kimse canını, malını muataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle, yani kendisini telkiye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse, yani cihat sırasında ölürse, o kimsenin cihadı hariç. Bunu Bukhari, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Cübeyr bin Nüfeyr, Anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bayram günü karşılaştıklarında Tekabbelallahu minna ve minkum, yani Allah bizden ve sizden kabul etsin dediklerini nakletmiştir. Bayramlar konusunda birbirlerini ziyaretleşme böyle bir e, adet yoktur. Müslümanların bayramlaşması bayram namazına katılarak orada bayramlaşmasıdır. Erkek kadın herkes e, bayram namazına çıkmaları emredilmiştir. Bunun dışında ziyaretleşme yoktur. Ancak bu rivayette geldiği gibi bunun dışında karşılaştıklarında tekabbelallahu minna ve minkum demeleri e, meşrudur. E, bunun Bu meşru bayramlardan bahsettikten sonra bidat olan bayramlara da değinmek gerekir. İslam'da Ramazan ve Kurban bayramlarının dışında üçüncü bir bayram yoktur. Müslümanlar... Allah'ın hakkında herhangi bir hüküm indirmediği zaman ve mekana bağlı olarak belirlenen pek çok bayramlarla imtihan edilmişlerdir. Bu zamana bağlı bayramlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü, Miraç gecesi, Şaban 15. gecesi, salih veya salih oldu sanılan bir insanın doğum günü, bazı kral ve padişahların iktidara geliş tarihi, bazı beldelerin kurtuluş günü, e Nevruz bayramı diye e, halk arasında bilinen şeyler, bir iktidara karşı başlatılan direniş hareketi ve bir halkın diğer halka galip geldiği tarih olan ve Arap olmayan kavimler tarafından kutlanan Mihrîcan Bayram gibi bayramlar bidat olan bayramlardandır. Göç bayramı, kurtuluş günü, anneler günü, şehitler günü, sevgililer günü, kutlu doğum haftası gibi Allah Teala'nın caiz kılmadığı, sevinç ve neşe kaynağı olan ve belirli günler için tahsis edilen uydurma-kutlama günleri de bidat bayramlardır. Mekana bağlı olanlara gelince bir grup halkın kabir ve türbelerde, anıtlarda, hatıra için dikilmiş yerlerde ihtas etmiş oldukları toplantılar e, bu tür bayramlardandır. İnsanlar bu yerlere belirli bir tarihte gelirler ve sürekli olarak buraların kapılarını aşındırırlar. Şeyhlerin kabirleri, Çanakkale'deki şehitlik gibi veya buna benzer anıtlar, türbeler buna örnektir. Konya'da Celalettin Rumi'nin kabri gibi. Bir takım insanların özellikle bayram günlerinde Müslümanların hayatında pek çok münkerat bulmasına rağmen Kadınların süslenip püslenmesi, erkeklerin sakal tıraş olarak güzelleşmeye çalışmaları, kabir ziyaretlerinin bugüne tahsis edilmesi, bayram günlerine tahsis edilmesi veya arefe gününe tahsis edilmesi, bayram ziyaretleri yapıp buralarda kadın erkek karışık oturul oturulması, mahremi olmayan kadınların yanına girip çıkılması ve pek çok israflar yapılması, tatlılar namına israflara kaçılması, e, bu bayramlarla ilgili münkerlerdendir. Bazı insanların bayram namazı hususunda ve bu namazın sünnet olduğu konusunda gevşek davranmaları, bayram namazını namazgahta kılmayı terk etmeleri de diğer yanlışlardandır. Şevkani Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki bayram namazını sürekli olarak kılmış, hiçbir zaman terk etmemiş ve insanlara hatta evde hizmet etmekle görevli genç cariyelere dahi eğer elbisesi yoksa sahibi tarafından giydirdikten sonra bu namaza katılmalarını emretmiştir. Dahası, bayram gününde hayzlı kadınların da evlerinden çıkmalarını namaza iştirak etmeseler bile, bayram namazı esnasındaki coşkuya iştirak etmelerini istemiştir. İşte bütün bunlar, bayram namazının farzı kifaye değil, farzı aynı olduğunu gösteren delillerdir. Ve yine buradan, bayram namazını terk eden kadınların, Namazı namazgahta kıldırma konusunda gevşeklik gösteren imam ve hatiplerin hatalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gibi alışkanlıklar ümmet içerisinde eskiden beri var olmayıp sonradan yaygınlaşmaya başlamıştır. Tekbirlerin herkes tarafından tek ağızdan okunmasının dini bir aslı olmayıp, herkes bu tekbirleri yalnız başına getirebilirler. Zikir ister açıktan olsun ister gizli olsun. Bu zikirlerin hiçbirisinin toplu olarak yapılması hususunda dini bir delil bulunmamaktadır. Ezanın meşhur bir grup tarafından topluca okunması da yine yanlıştır. Çünkü topluluğun okuduğu ezan, durulması caiz olmayan yerlerde kelimeyi veya cümleyi bölmeye sebep olabilir. Sabah ve akşam namazlarında okunan tehliller, La ilahe illallah sözü esnasında La ilahe deyip bir süre ara vermek gibi. Pek çok İslam ülkesinde imam namaz kıldırıncaya kadar bayram namazına gelen cemaatin bulundukları yerde 2 rekat namaz kılmaları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den vardı olan bir uygulama değildir. Bilakis bu konuda sünnet olan 2 rekatlık bu namazın terk edilmesidir. İbn Abbas radıyallahu anhümadan gelen rivayete göre Nebi aleyhisselatü vesselam Ramazan bayramı günü sadece 2 rekat namaz kılmıştır. Bu namazın öncesinde ve sonrasında başka herhangi bir namaz kılmamıştır. Birçok hatip ve vaiz, insanları Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ibadetle ihya etmeye teşvik etmektedirler. Halbuki bu konuda kendilerine delil olabilecek herhangi bir sahih dayanak yoktur. Hutbeye tekbirlerle başlamak ve hutbenin belli bölümleri arasında da tekbir getirmek, hatiplerin, imamların işlediği bidatlerdendir. İbn-i Kayyum Rahimullah bu hususta şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün hutbelerini Allah'a hamd ile başlardı. Ondan bayram namazlarının hutbelerini tekbirle açtığına dair sahih bir rivayet gelmemiştir. Aynı şekilde hatiplerin bayram namazı için iki hutbe okumaları da yanlıştır. İmam Nebevi hutbenin tekrarı konusunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir şey sabit olmadığını ifade eder. Evet bayramla ilgili bayram namazıyla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Subhanak Allahu Mebbebi Hamdik ve, ve Eşrarden La Ilahillah Intawatek ve Islawfur Kuboatubilek.